Yarından itibaren Ramazan ayına girmiş olacağız inşallah. Allah Ramazan ayını hakkımızda hayırlara vesile eder inşallah. Ramazan ayı bizim için bir dönüm noktası olur. Allah'ın bizden istediği gibi sevdiği gibi kul olmamıza, avd olmamıza vesile olur inşallah. Onun için biraz Ramazan'la ilgili birkaç kelime söylemek istiyoruz. Allah Ramazan ayı için o ayda Kur'an indirilmiştir buyurdu. O ay Ramazan ayıdır. O aya ulaştığınızda şükür olsun diye oruç tutun buyurdu. Orucumuzu hep beraber tutacağız, tutmaya çalışacağız inşallah. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazanın başı, yani ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, üçüncü on günü ise cehennemden kurtuluştur buyurdu. Bunu biraz anlamak gerekiyor. Ramazan'ın başlangıcında hemen evet, Allah rahmetiyle tecelli ettiği için Allah'ın rahmetinin içine gireriz. Allah'ın rahmetinin içine girince peşinden mağfiret gelir. Yani Allah günahlarımızı siler, hiç olmamış gibi muamele eder. Magfiret bu demektir. O günahı işlememiş gibi artık muamele eder, onu tertemiz yapar. Üçüncü on gününde cehennemden kurtulmuş dedi. Eğer biri Allah'ın rahmetinin içine girmişse, Allah onu mağfiret etmişse, o zaten cehennemden kurtulmuştur. Ama bunu anlayıp tatmak lazım yalnız. Yani cehennemden kurtulup kurtulmadığını anlamak lazım. Nasıl anlayacağız? Öyle takmini bir anlayışla ben cehennemden kurtuldum desek bu yeterli olur mu? Olmaz. Bunu anlamak gerekiyor. Bütünüyle bunu tatmak gerekiyor. İsrarla ne diyoruz? Cennete dönmüş bir gönül cennete layıktır. Cehenneme dönmüş bir gönülde cehenneme layıktır. Cehennemden kurtuluş demek, gönlün cennete dönmesi demektir. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak demektir. Eğer kibirden, gururdan, riyadan, hasetten kurtulduksa, yanlıştan, hatadan, günahtan kurtulduksa, Allah'a şirk koşmaktan kurtulduksa, Allah'a layıkıyla kul olmaya, abdolmaya çalıştıksa, Gönül cennete dönüyor, dönmüş demektir. Yok eğer gönül kibirle doluysa, şirkle doluysa, hasetle doluysa, onun sevdiği, istediği dedikoduysa, iftiraysa, günahsa, yanlışsa bu gönül cehennem olmaktan kurtulamamış demektir. Ramazanın mutlaka bunu bize kazandırması lazım. Yani gönlümüzü cennete çevirmesi lazım. Bizi cehennemde kurtarması lazım. İnşallah hep beraber çabamızı, gayretimizi sarf eder. Gönlümüzü cennete çeviririz. Bir de Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında kim emri altındakilere kolaylık tanırsa yani rahatça orucunu tutsun, ibadetini yapsın Allah'ın rahmetinin içine girsin, mağfirete ersin, gönlü cennete dönsün diye yardımcı olursa, Allah onun günahlarını mağfiret eder buyurdu. Emri altındakiler demek sadece bir amirin memuruna karşı olan tavrı değildir, bir patronun işçisine karşı tavrı değildir. Aynı şekilde bir aile reisinin ev halkına kolaylık tanıması da böyledir. Çocuklarına, hanımına olaylık tanıması böyledir. Ramazan ayında. Aynı şekilde hanımların da eşlerine bu kolaylığı tanıması evet, aynı hali gerektirir. Yani Allah onun günahlarını mağfiret eder. Onun için birbirimize olaylık tanıyalım. Yardımcı olalım. Bu ay Allah'a ait olsun. Bu ayımızı Rabbimize tahsis edelim. Onun rızasını, onun dostluğunu, onun cemalini kazanmak için birbirimize yardımcı olalım. Birbirimize yaptığımız her yardım mutlaka bize geri döner. Bizim Allah'ın kullarına yaptığımız yardımı Allah bize iade eder. Hem de kat kat fazlasıyla o da bize yardım eder. Evet, aynı şekilde Resulullah Efendimiz buyuruyordu, kim bir oruçluya iftar yaptırırsa o oruçlunun sevabını alır. Bunu da unutmuyoruz. İkram etmeye, ihsan etmeye çalışıyoruz. Önce Ramazan'a niyet etmek lazım. Burası çok önemlidir. Eğer niyetimiz düzgün olmazsa, İbadetimiz yerini bulmaz. Kabul edilmez yani. Çünkü ameller niyete göredir. Resulullah Efendimiz buyururdu aleyhissalatü vesselam. insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar onlara sadece yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar onlara sadece açlık kar kalır. Aç kalmıştır ama orucu oruç olmamıştır sadece aç kalmıştır dedi Resulullah Efendimiz. Neden? Niyetini doğru düzgün getirmediği için. Doğru, düzgün, niyetlenmediği içindir. Nasıl niyet olması lazım? Ben niyet ettim, Ramazan ayının orucunu tutmaya dediğimizde bu yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor. Çünkü oruç tutan herkes bunu söylüyor. O zaman nasıl niyet getirmek lazım? Her ibadetin bir hikmeti vardır. Yani Allah'ın bir muradi vardır. Bütün ibadetler imanı kemale erdirmek içindir. Yani imanımızı arttırıp kemale erdirmek içindir. İman Allah'ı her şeyden çok sevmektir. İmanın artması demek, kemale ermesi demek, o muhabbetin artması demektir. Yani ibadetimizin muhabbetimizi, Allah'a olan muhabbetimizi arttırması lazım. Oruca niyet ederken bir sefer yapmak yeterlidir. Hep beraber niyetimizi nasıl getiriyoruz, nasıl söylememiz gerekir? Dememiz lazım ki, Ya Rabbi, benim arzum, isteğim, bedenimin arzusu, isteği yemek içmektir. İş bana kalsa yerim içerim. Ama sen buyurmuşsun ki, Ramazan ayında yeme içme. Ben de senin emrini, senin isteğini, kendi arzumdan, isteğimden daha çok seviyorum. Seni kendimden daha çok seviyorum. Onun için kendi arzumu, isteğimi değil, senin emrini yerine getiriyorum. Çünkü ben seni kendimden daha çok seviyorum. Niyet budur. Sen helal olanı yeme içme dedim. Yemiyorum ve içmiyorum. Yani imsaktan iftara kadar yemeyip içmiyorum. Sen yeme ve içme dediğin için. Ama benim arzum yemek içmektir. Seni kendi arzuma, isteğime tercih ediyorum. Çünkü seni arzumdan, isteğimden, nefsimden, kendimden daha çok seviyorum. Deyip niyetimizi böyle getiriyoruz. Ameller niyete göre ise bu durumda Oruç tutarken her anda Allah'ın muhabbetini kazanmaya devam ediyoruz. Çünkü niyetimiz öyle. Seni seviyorum, senin beni sevmeni istiyorum ya Rabbi. Eğer Allah bir kurunu severse, onun kazanamadığı kazanmadığı hiçbir şey yoktur. Ama biri Allah'ın sevgisinden mahrum kalırsa, onun da kazandığı hiçbir şey yoktur. İsterse bütün dünya onun olmuş olsun. Evet. Önce niyetimizi orucun hakikatine uygun olarak niyetimizi bu şekilde getiriyoruz. Bir sefer getirmemiz yeterlidir. Allah emrettiği için helal olanı yemeyip, içmiyoruz. Değil mi öyle? Ben helal olanı yemeyeyim, içmeyeyim ama haram olanı İşleyeyim dersek bu doğru olur mu? Olmaz. Eğer helal orucu bozuyorsa haram bozmaz mı? Haram bin kat daha fazla bozar. Mesela biri oruçluyken dedikodu yapsa, oruçluyken gıybet yapsa, birilerini eleştirse, çekiştirse onun orucu bozulmaz mı? Helal olanı değil, haram olanı yemiş içmiş. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Sizden bir kısmınız bir kısmınızı eleştirip çekiştirmesin, gıybetini yapmasın. Kadınlar da başka kadınları çekiştirmesin. Belki o çekiştirilenler çekiştirenlerden daha hayırlıdır. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Gıybet etmeniz ölmüş kardeşinizin sizin etini yemek. Buyurdu, istemiyorsan bunu yapma dedi. Yaparsan ne olur? Ölmüş kardeşinin etini yemiş olursun. Niye ölmüş kardeşin? Önce öldürüyorsun yalnız. Gıybet etmek, eleştirmek, çekiştirmek kardeşini manevi olarak öldürmektir. Nerede öldürüyorsun? Kimin yanında gıybetini yapıyorsan onun yanında öldürüyorsun. Onun gönlünde onu aşağı indiriyor ve öldürüyorsun. Ona hakaret ediyor, onu küçümsüyorsun çünkü. Ölmüş kardeşinin bu arada etini yemiş oluyorsun. Müminler, ben müminim, ben iman etmişim diyenler birbirini sevmelidir. Allah müminler kardeştir dedi. Sadece, yalnız kardeştir dedi. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Birinin yanında birini eleştirip çekiştirdiğimizde, gıybetini yaptığımızda Arayı bulmuş olmuyoruz. O mümin kardeşini ondan uzaklaştırmış oluyoruz. Mümine muamele böyle olmaz. Kardeşlik böyle olmaz. Allah bunu kabul etmez. Bu orucumuzu bozar. Hem de bütünüyle bozar. Halalla değil, haramla orucumuzu bozduk demektir. Bütün azalarımıza oruç tutturmamız lazım. Yememek, içmemek sadece bunlardan bir tanesidir. Gözümüze oruç tutturmamız lazım. Harama bakmamakla, kulağımıza oruç tutturmamız lazım. Haramı dinlememekle, gıbeti dedikoduyu, yanlış şeyleri dinlememekle kulağımıza oruç tutturmamız lazım. Aklımıza oruç tutturmamız lazım. Yanlış şeyler düşünmemekle, tefekkür etmemekle. Elimize, ayağımıza oruç tutturmamız lazım. Yanlış yapmamakla gönlümüze oruç tutturmamız lazım. En büyüğü buydu. Bu aynı zamanda gönül bütün organları da idare edip yönetiyor. Gönlümüze nasıl oruç tutturacağız? Allah'ın huzurundan ayrılmamakla. Her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmekle. O'nun huzurunda olduğumuzu unutmamakla, Allah'ı sevmekle, ona, gönlümüze başka sevgileri yaklaştırmamakla, böyle yaparsak ne olur? Orucumuzu tutmuş oluruz. Bu oruç bize neyi kazandıracak? Bir sene boyunca Allah'ın huzurunda durmayı kazandıracak. Aynı zamanda, bütün organlarımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza, gönlümüze, aklımıza, kalbimize hükmetmeyi öğretecek. idare etmeyi öğretecek. Allah adına bir halife olarak idare etmeyi öğretecek. Yoksa yemedik, içmedik, oruç tuttuk dersek sadece bize açlık kalır. Ramazan bitti, her şey bitti deliysek... Sadece bize açlık kâr kalır. Ramazan ayı boyunca geçen Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i hep beraber anlamaya çalışmıştık. Geçen Ramazan'da tamamlamıştık bunu. esma Hüsna'ya Allah'ın isimlerine başlamıştık. Bir sene olmuş. Bir senedir Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir sene olmuş. Her gece Allah'ın bir ismini anlatmaya çalışacağız inşallah. Belki kısaca o Allah'ın ismini anlatırken biraz daha sohbet edeceğiz. Hep beraber Allah'a yürüyeceğiz inşallah. Hiç kimse bir başkasını kendisine davet edemez, cemaatine davet edemez. Böyle bir hakkas sahip değildir. Allah insanı kendi kendisine davet eder, peygamberler insanları kendi kendisine davet eder. Cemaate değil, Allah'a davet eder, kendi kendisine davet eder. Yani Hazreti insan olmaya davet eder. Allah'a halife olmaya davet eder, Allah'a dost olmaya davet eder. İnsanın kendi kendisine gelmesine davet eder. İnşallah hep beraber kendi kendimize geleceğiz. Kendi kendimize davetimize icabet edeceğiz. Dolayısıyla Allah'ın davetine icabet etmiş olacağız. Allah'a yürürken mutlaka Allah'a yaklaştığımızı bütün şiddetiyle tatmamız lazım yalnız. Allah'a yakın olduğumuzu, Allah ile beraber olduğumuzu hep beraber tadacağız. Kim yapacak? Evet, Ramazanın başındayız. Evet, söylüyorum bunu. Bunu biz yapacağız. Kardeşlerimize düşen sadece bizi dinlemektir. Ama gönlünü açıp dinlemektir. Bizimle beraber yürümektir. Bunu yapan sadece dinleyen. Akşam akşam gelecek burada sadece bizi dinleyecek, neyi söylediğimizi anlamaya çalışacak. Gönlünü açarak, peşin hüküm vermeden anlamaya çalışacak. İşi biz yapacağız. Bir mürşid kamilin vazifesi Allah'ın kullarını Allah'a taşımaktır. Kuli Rabbi ile buluşturmaktır. İşi budur. Ona düşen nedir? Onunla beraber yürümektir. Onunla beraber olanlara düşen onunla beraber yürümektir. Gönlünü açıp yürümektir. Bunu yapan eğer yürümezse, her gün Allah'a biraz daha yaklaştığını hissetmezse, tatmazsa bunu, Allah'ın huzurunda olduğunu tatmazsa, bunun ötesi de var. Eski kardeşlerimiz, hepsi bunu biliyor, Allah onlara perdeyi açmazsa. Evet. Ama İslami bir taklitten ibaret bilenler, zannedenler bundan mahrum kalmıştır. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Allah size sizden daha yakındır dedi. Bu durumda senin Rabbini nerede bulman gerekir? Kendinde, gönlünde. Allah senin gönlüne tecelli ediyor. Hiç kimse bir başkasına bir şey veremez. Yani şey bana yardım, yardım eder. Bana bir şey verir. Yok öyle, senin kazanman lazım. Senin gönlünü Rabbine açıp Rabbinin tecellisini açman lazım. Kendi gönlünde Rabbinle buluşman lazım. O tecelli edince ne olur? Rabbini bulmuş olursun. Rabbini tanımış olursun. Daha doğrusu Rabbin sana kendisini tanıtmış olur. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah kendini sevenlerine tanıtır. Bize düşen Sevgimizi, muhabbetimizi arttırmaktır, yani imanımızı arttırmaktır, kemale erdirmektir. Zatın biri anlatıyor diye, kıyamet günü Allah bir kurunu hesaba şekerken diyor, kur diyecek ki ya Rabbi dünyada seni çok aradım, her yerde seni aradım ama bulamadım. Sen neredeydin? Seni nerede bulurdum Diyor, Allah buyurur ki ben sana senden daha yakın olduğumu söylemedim mi? Ben seninleydim, sana şah damarından daha yakındım. Ben seninleyken sen neredeydin? Sen neredeydin? Sen nerelerde dolaşıyordun? Nerede arıyordun beni? Evet. Allah'ı tanımak her kul için farzdır. Allah'ın emridir, istediğidir. Kul Allah'ı tanıdıkça kendini tanır. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ı temsil ediyor. Halife demek, temsil eden demektir. Allah'ı tanımıyorsak nasıl temsil edeceğiz? Nasıl onun adına işi yapacağız, hareket edeceğiz? Onun için Allah'ın el-esmâul hüsnasını anlamak her bir kul için farzdır. Ramazan ayı boyunca her gece Allah'ın bir ismini anlamaya çalışacağız. Sonra namazımızı kılacağız, farz olan namazımızı kılacağız. Peşinden de dört rekat teravih namazı kılacağız. Teravih namazı sünnettir. Ama Allah'ı tanımak farzdır. Ramazan'la ilgili birkaç kelime daha söyleyeyim, bir hatırlatma yapayım. Sonra Allah'ın kayyum ismini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Bayan kardeşlerimizi arkadaşlar arabalarla taşıyorlar dergâha. Arabayla taşırken arkadaşları, arkadaşlar birbirlerini bekletmemelidir. Yani iftarlarını yaparlar. Bir günde, iki günde saat kaçta arabanın kapılarında olacağını tahmin ederler artık. Havalar da sıcak. Bir de çocuklar da var. Kardeşlerimiz kardeşlerini arabanın içinde bekletmesinler bekletmemelidir. Bu onlar için hiç de güzel olmaz. Bir başkasına sıkıntı vermek, gönlüne ağırlık vermek gönlü dağıtır. Onlar zarar eder bundan. Özellikle bunu rica ediyoruz. Arkadaşlar birbirlerine sıkıntı vermesinler. Arabalar kapısına kapılarına geldiğinde hemen aşağıda olsunlar. Zaten telefon açıp biz geliyoruz aşağı inir diyorlar. Evet. Bugün hep beraber. <gülüyor> Allah'ın kayyum ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Allah hay ve kayyumdur. Kayyum ismi. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde bu isim gelir. Her üçünde de Allah'ın hay ismiyle beraber gelir. Allah hay ve kayyumdur. Kayyum demek kıyamda olan, kıyamda tutan demektir. Varlığı varlıkta tutan. Hay ve kayyum Allah diridir. Bütün varlığı diri olarak kıyamda varlıkta tutuyor. Kıyamda tutup öyle durdurmuyor yalnız. Kıyamda tutmasının bir muradi vardır. Her bir varlığa yaratılışının amacını gerçekleştirsin diye imkan tanıyor. Varlıkta bunun için tutuyor. Yani insana Hazreti İnsan olsun diye imkan tanıyor. Varlığı varlıkta tutarken vedud olarak, ilah olarak, rahman olarak, rahim olarak, kerim olarak muamele ediyor. Kayyum demek bir de kıymet deger veren demektir. Allah kıymetli ve değerlidir. bir de kendinden varlığa, kullarına, mahlukata kıymet değer veren demektir. Ekimissala namazı ikame ey buyurur. Namazla kıymetini, değerini bu namazla ayağa kalk. Ekimissala namazı ayağa kaldır demektir. Namazı kıyama kaldır demektir. Namazla beraber ayakta dur demektir. Namazla beraber Allah'ın huzurunda dur demektir. Namaz insanı Allah'ın huzurunda durdurmalıdır. Durdurmuyorsa o namaz sadece yorgunluk verir. O da Allah'ın kayyum ismine dahil olur. Kayyum demek her anda bir şeyende olan demektir. Her anda bir işte olan demektir. Yani her anda kullarına muameleyi yapan demektir. Varlığı varlıkta tutuyor Allah, bununla beraber bütün varlığı yönetiyor. Kayyum, yöneten demek bir de. Sevk ve idare eden, bütün mahlukatı, bütün kainatı idare eden. Kuldan ne istiyor? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, onun da kayyum olması gerekir. Onun da Allah ile kıyamda durması lazım. Bunun bilincinde olması lazım. Ben Allah ile varım, Allah ile diriyim, Allah ile görüyorum, Allah ile işitiyor, Allah ile biliyorum. Bendeki bütün güzellikler Allah'a ait demelidir. Yani kul Allah ile güzeldir. Allah ile kıyamda olduğunu, kayyum olduğunu bilmesi lazım. Önce buna iman etmesi lazım. Sonra sonra işi Allah adına Allah'ın istediği, sevdiği gibi yapması lazım. Nasıl yapacak bunu? Allah peygamberlerini, kitabını bunun için göndermiş. Kur'an'da neyi buyurmuşsa, evet, senden öyle yapmanı istiyor, öyle yaşamanı istiyor. Herkes kendisine bakmalıdır, de kıyamda duruyor. Eğer Allah ile kıyamda duruyorsa, kayyum ise bu durumda Allah adına hareket eder, Allah'ın istediği sevdiği gibi yapar. Ama Allah ile hareket etmiyorsa, Allah ile kıyamda durmuyorsa şeytanla ayakta durur, şeytanla kıyamda durur. Onun kayyumu şeytandır çünkü. Allah ayet-i kerimede buyurdu, kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, zikir önce Kur'an'dır. Bu zikri biz indirdik, onu koruyan biziz dedi Kur'an için. Zikir aynı zamanda Allah, Allah demektir. Zikir Allah'ı unutmamaktır. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, yani Allah'ı unutursa, Allah'ı yok sayarsa, Allah'ın ayetlerini yok sayarsa ona bir şeytan musallat ederiz, ona bir şeytan musallat olur. O şeytanın karini olur, şeytanın uydusu olur buyurdu. Şeytanla beraber ayakta durur, şeytanın etrafında döner durur dedi. Şeytan onu etrafında döndürür dedi. Yani şeytan onun kayyumi olmuş olur, onu kıyamda tutmuş olur, onu hareket ettirmiş olur. İnsanın kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın Kayyum isminin onda tecelli etmesi lazım. Yani onun Kayyum olması lazım. Allah ile Kayyum olması lazım. Önce Allah'ın ilk emri olan İkra bismi rabbikellezî halek. Oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku buyurdu Allah. Neyi oku? Kendini oku. Seni yaratanı oku. Kendini oku dedi. Kendinde, kendi üzerinde Rabbini oku dedi. İkra, bismi, rabi, Bu. Kendi üzerinden Rabbini tanı dedi. Nasıl tanıyacaksın? Eğer sende merhamet duygusu olmasa, Allah'ın rahim olduğunu nereden anlayacaksın? Anlayamazsın. Bunu tadamazsın. Tatman lazım. İman tatmaktır çünkü. Allah'ı kendisinde tatmaktır. İman. Allah'ın rahim ismini, kerim ismini, afu ismini tatman lazım. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Yani Rabbini kendi üzerinde tatman lazımdır. Herkes bunu tadıyor aslında. Ama bu Allah'tandır. Derse iman etmiş olur. Yok onu kendinden bilirse kendini o isimde kendini Allah'a şirk koşmuş olur. Hiç farkında olmadan. Yani kul Allah ile güzeldir. Onun güzelliği Allah'a aittir. Allah bu güzelliği kendinden ona vermiş. Onunla beraber ne buyurur? Hadi kulum, sen de kendimi görmek istiyorum. Kul köle değildir, kul halifedir. Allah kuluna irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. İster iman etsin, ister kafir olsun dedi. Tercih kurumundur dedi. Evet. Okumak, kayyum, idare etmek, insanın da kayyum olması için önce kendini idare etmesi gerekiyor. Kayyum isminin tecelli etmiş olması için neyi idare edecek? Önce aklını idare edecek. Nasıl? Okumakla. Kendini okumakla, varlığı okumakla aklını idare edecek. Aynı şekilde bu bilgisiyle hayatı, imtihanı yönetecek, idare edecek. Kendi hayatını. Kulluğunu idare edecek. Bütün azalarını idare etmesi lazım. Allah adına bir halife olarak idare etmesi lazım. Bununla beraber gönlünü idare etmesi lazım. Vaktini, zamanını idare etmesi lazım. Duygularını, düşüncelerini idare etmesi lazım. Malını, servetini Allah adına idare etmesi lazım. Bununla beraber... Allah'ın kayyum ismi bütün isimlerin içinde de mevcuttur. Ne kadar sevap varsa, ibadet varsa, ne kadar Allah'ın men ettiği şeyler varsa hepsi Allah'ın kayyum ismiyle ilgilidir. Mesela Allah namazı emretmiştir. Namaz, vakti, zamanı idare etmektir. Vakti, zamanı evet, bölümlere, beş bölüme ayırıp Oruç sevk ve idare etmektir. Ebedili, ebedi hayatını kazanmak için vakti kontrol etmektir. Oruç bedeni idare etmektir. Nefsi idare etmektir. Kendi kendisini idare edip kendi kendisine hükmetmeyi öğrenmektir. Zekat, mali, serveti idare etmektir. Hac, ümmet içindeki varlığını, ümmeti idare etmektir. Kelime-i de Allah adına kendi kendini idare etmektir. Bunların hepsi de Allah'ın Kayyum isminin tecellisidir. Allah ayet-i buyurdu ki, hitabı Resulullah Efendimiz de yapıyor, ilk inen surelerdendir, suresi. Müddessir suresi. يَا اَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ قُمْ فَاَنْزِرِ Ey yatan! Ey örtüsüne bürünmüş adam! Kalk ve uyar. Kum, yani kayyum ol, ayağa kalk. Hazarmak istiyorsan kayyum ismini sende tecelli etmesi lazım. Eğer biri hiçbir şey yapmıyor, çabasını, gayretini sarf etmiyorsa o kıyamda değildir. Kayyum olmamış yani. Allah'ın kayyum ismi onda tecelli etmemiş. Tecelli etmesi için ne yapması lazım? Kahması lazım. Kahıp çabasını, gayretini sarf etmesi lazım. Ramazan ayı bunun için bir imkandır. Allah imkan tanıyor kuluna rahmetini evet, saçıyor ve yağdırıyor. İnşallah hep beraber bunu göreceğiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Kıyama kalkacağız. Çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz yani. Allah'ın rızasını kazanmak için. Hazreti insan olmak için. Kahraman olanlar bir anlık kahramanlık gösterdiği içindir. Evet, Bir anda kalkıp, kıyama kalkıp, kayyum olup, ''Ya Rabbi sana döndüm, hayatı anladım, dünyayı anladım, gelenler gidiyor, hiç kimse burada kalmıyor. Oraya gelenler de buradan oraya nasıl gitmişse senin huzurunda öyle muamele görür. Ben senin huzuruna gelirken kaybeden biri olarak değil, seninle güzelleşmiş biri olarak.'' Senin rızanı, sevgini, dostluğunu kazanmış olarak gelmek istiyorum. Bu bir anlık bir şeydir, bir anlık. Eğer biri böyle söyledi ve Allah'a döndüyse, bunun için çabasını, gayretini sarf ettiyse, sahabaya bakıyoruz, 50 sene boyunca küfürdedir, şirktedir, bir anda La ilaha illallah diyor, Ya Rabbi sana döndüm diyor, gökteki yıldızlar gibi oluyor. Bu her birimiz için geçerlidir, böyledir. Ama taklidi bir imanla değil. Yani anamız babamız Müslüman diye biz de böyle yapıyoruz. Müslüman olmak bu değildir. İman insanın kendi gönlüyle tercih ettiği, kendi iradesiyle tercih edip kazandığı bir nimettir. Bir nurdur. Yoksa herkes böyle yapıyor, anam babam da böyle yapıyordu, biz de bu yoldayız demekle iman olmuyor. Senin Rabbini kabul etmen lazım. Kendi iradenle. Allah bu imkanı herkese tanır, tanımıştır. Nasıl ki, Hristiyan bir memlekette Allah onlara da bu imkanı tanıyor mu? Bize tanıdığı imkanı onlara da tanımıştır. Herkes Buluğa Erdiğin'de acaba hangisi doğru yol deyip kendi kendini hesaba çeker. Onlar da böyle hesaba çekiyor. Allah'ın kurundan istediği kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamak. Kul olduğunu, Hazreti İnsan olduğunu, Allah'a halife olduğunu kabul etmek. İlah olmadığını kabul etmek, ilah olmadığını Eğer biri ben Allah'tan bağımsız bir varlığım, istediğimi yaparım, istediğim şekilde hayatımı yaşarım, istediğim şekilde düşünürüm, Allah'tan bağımsız olarak karar veririm, hüküm veririm dediyse, evet, o Allah'a kendini, nefsini, aklını şirk koşmuş demektir. Evet, Allah kalk ve uyar dedi, yani kıyamda odur. İlk uyarmamız gereken kimdir? Kendimiz, kendimizi uyarıyoruz önce. Önce ne diyoruz? Kendimize bir ayağa kalk. Bu kadar yattın yeter. Kalk ve Allah yoluna gir, Allah'a dön. Ne buyurmuştu Kudsi hadiste? Kulun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. <gülüyor> Bize düşen o bir adımı atmaktır. Kesinlikle ondan on adım görürüz. Ama bunun için ayağa kalkmak lazım. Biraz çaba gayreti tarif edip bir adım atmak lazım. Yani kayyum isminin bizde tecelli etmesi lazım. Eğer Allah'ın Kayyum ismi bir kulda tecelli ederse, o kendini idare eder. O aynı zamanda kendi hayatını, imtihani idare eder. Her an bir imtihandır. İmtihan demek kazanma imkanıdır. Yani kazanma imkanını değerlendirir. Allah'ın Kayyum ismiyle bunu yapar. İmtihanı kazanır yani. Eğer herhangi bir konuda sıkıntıya düşerse, mağdur olursa, o mağduriyeti ne yapar? Değerlendirir. Onu yönetir. Mağduriyeti yönetir. Yönetip, kazanır. Musibet bela gelse, hastalık gelse, musibeti, belayı, hastalığı yönetir, idare eder ve kazanır. Bütün peygamberler, Evet, mağduriyeti yönetmiştir ve kazanmıştır. Her bir peygambere baktığımızda her biri mağdur olduğu hali idare etmiştir, yönetmiştir. Allah'ın kayyum ismiyle. Yani Resulullah Efendimiz taşlandığında onu idare etmiştir. Neyle? Sabırla, merhametle, rahmetle. Onu Allah'tan bilip itiraz etmemekle idare edip kazanmıştır. İdare etmeyen ne yapar? İsyan eder, kaybeder. Mağduriyeti, musibeti, kazayı, belayı, imtihanı yönetemediğimi kaybeder. İsyan eder. Allah'ın kayyum ismi tecelli etmemiş demektir. gelen musibet ne olursa olsun, eğer idare etmesini bilirse kazanır. Bilmezse ne olur? Kaybediyor. Allah'ın isimleri nasıl tecelli eder? Daha önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Hiçbir şey durur, durup dururken olmuyor. Mutlaka önce bilmek lazım, yani okumak lazım, anlamak lazım. Allah'ın isimlerinin bilgisine sahip olmak lazım. O isimleri sevmek lazım ki o isimler sende tecelli etsin. İman etmiş olasın, seversin. Allah o ismiyle senin gönlüne tecelli etsin. İşte burada Allah'ın isimlerini Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendikçe seviyoruz. Rabbimizi tanıdıkça seviyoruz. Tanımayınca nasıl seveceğiz? Ya da tanımayınca nasıl iman olsun o? Allah kendini kitabında tanıtıyor. Bize düşen evet. Rabbimizi tanımaktır. İlk önce iman etmektir. İman ibadetten önce gelir. Önce iman etmek lazım. İbadet bunun üzerine gelir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, mirajdan döndüğünde günde, buyurdu ki, ben mirajdan bir müjdeyle döndüm. Allah bana şu müjdeyi verdi ki, ümmetimden her kim, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Ama bunu söylemek büyük bir iştir yalnız. Sadece dil söylemek yetmiyor. Bu ispat isteyen bir davadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmuyorum demektir bu. Mülkün sahibi Allah'tır. Benim sahibim Allah'tır. Bu imtihanın Sahibi, hayatın sahibi Allah'tır demektir. Ne olursa olsun muameleyi Allah yapıyor ve bu bir imtihandır. Bana düşen doğru yapıp, güzel yapıp imtihani kazanmaktır. Allah'a itiraz etmemektir. O Rahman ve Rahim olandır. Biz kendi nefsimize zulüm ediyoruz, o rahmetiyle muamele eder. Kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Allah bizi temizliyor. Bize düşen Allah ile kıyamda durmaktır, kayyum olmaktır. İnşallah hep bunu hep beraber becermeye çalışacağız bu Ramazan ayında. Allah'ın kayyum isminin geçtiği isimleri, ayetleri kısaca anlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u la ilahe illahu el hayyul kayyum. Allah odur ki ondan başka kendisinden başka ilahı olmayandır. O hayy ve kayyumdur. İlahın Allah olabilmesi için hayy ve kayyum olması gerekir. Yani varlığı yaratması lazım. Kendinden hayat vermesi lazım, kendisinin o varlığı varlıkta tutması lazım ki, o hay ve kayyum olsun, o ilah olsun. İlahlık sıfatı başkasına yakışmaz dedi. Eğer sen bir varlığı yaratmamışsan, onu diriltmemişsen, kendinden onu diriltmemişsen, onu varlıkta sen tutmuyorsan sen ilah olamazsın, ilahlık iddiasında bulunma. Bu bana aittir deme. mi? Onun için her şey Allah'a aittir, sen de Allah'a ait. O anatel vucuhu <tuh> lil hayyil kayyum. Bütün yüzler bütün varlıklar o hey ve Kayyum olana boyun eğmiştir, boyun bükmüştür, baş eğmiştir. Ona itaat halindedir. Hiç kimse ona itaatten, itaatın dışına çıkamaz dedi. Onun emrinden çıkamaz dedi. Ve kad khabe men Bununla beraber kim bir zulmü yüklenirse, zulmederse kendine, o sönmüştür dedi. Hüsrana uğramıştır, o sönmüştür dedi. Sönmek ne demek? Gücünü kaybetmek demektir, gücünü kaybediyor. Ayakta durması gerekirken, kayyum olması gerekirken, dizinin bağı çözülüyor manevi olarak yere çöküyor. Allah'a kul olamıyor. Kul olmak için o gücü kendi de bulamıyor. <Sessizlik> Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Evet. Allah odur ki o hayy ve kayyum'dur. La te'huzuhu sinetun <Sessizlik> ve la neum. Onu ne bir gaflet sarar, ne de bir uyku. Lehumafil semawati ve mafil Gökte yerde ne varsa hepsi onundur, ona aittir. O hay ve kayyumulandır. Evet. Bir de Allah. Zalike dinul kayyım. Bu din kayyım olan dindir dedi. Bu din sizi kıyamda tutacak olan dindir. Allah'ın huzurunda tutacak olan dindir. Allah'a taşıyan dindir. Sizi dirilten dindir. Allah gerisi boş dedi. Bir de Fatiha'yı okurken ne diyoruz? kene ne'budû ve iyâke nestaîn. Yalnız sana abdoluyor ve yalnız seni istiyoruz. Eğer istiyorsak kayyum olmamız lazım. Yani çaba gayret sarf etmemiz lazım. Çabamız gayretimiz yoksa sadece dilimizle bunu söylüyorsa Allah'ım kayyum ismi bize tecelli etmemiş demektir. Evet, Allah hay ve kayyumdur, dilütendir, kendinden hayat verendir, kendi varlığından varlık verendir. Aynı zamanda varlığıyla, zatıyla, sıfatlarıyla, insanı varlıkta tutandır. Onun için Allah insana şah damarından daha yakındır. Öyle buyurdu. Ne yana dönersen dön, Allah'ın vecihi oradadır. Sen her anda Allah ile berabersin, dedi. Her anda Allah ile berabersek neden Allah'ın huzurunda olduğumuzu, Allah'ın bizimle beraber, beraber oluşunu neden tatmıyoruz? Bir sorun var demektir. Sorun nerede? Sorun kendimizde. Kendi kendimizle beraber olmayınca Allah ile beraber olamıyoruz. Kendi gönlümüzle beraber olmayınca Allah ile beraber olamıyoruz. Allah ne buyururduk hadise? Yere göğe sığmam... Mümin kurumun kalbine er, tecelli eder, sıgar Allah mümin kurumun kalbine tecelli ediyormuş. O mümin kurumun kalbi yerle gökten daha genişmiş. Neden böyle? Çünkü Allah'ın insana nefrettiği ruh zamansız ve mekansızdır. Nefektu min ruhi. Ona ruhumdan nefretmişim dedi. Yani, melekleri secde ettirmiş ona. O bütün kainatı O'nun gönlüne koysan bir sahraya bir çöpü koymuş gibi olursun. Öyle o kadar küçük görünür. Onun için Allah mümin kurunun kalbine tecelli etmiştir. Bu tecelli O'nun üzerinde nasıl görünür? Yani Allah'ın güzelliği O'nun üzerinde nasıl görünür? İsimleriyle. Yani O kul Rahman olunca, Rahim olunca, Kerim olunca, Afu olunca, Vekil olunca, Tevab olunca, Allah'ın isimleri hepsi böyle. Bu isimler onda tecelli edince Allah ona tecelli etti. Allah'ın güzelliği onun üzerinde göründü ve o Allah'ın yeryüzündeki halifesi oldu. Bu olmazsa ne olur? Olmazsa şeytan tecelli eder. Evet bu isimlerden mahrum kalınca insanlığını, Hazreti insanlığını kaybeder. Bu Ramazanı inşallah değerlendirip Allah'a dönüp, Allah'ın isimleri bizde tecelli etsin diye, Rabbimizle beraber olalım diye, Rabbimizin güzelliğini kendimizde tadalım diye çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz, söyledim başlarken. Kardeşlerimiz bizi dinleyecek, işi biz yapacağız. Yapmazsa kabul etmeyin. Diyelim ki burada 100 kişi vardır. Eğer bunu 50 kişisi kazandıysa, 50 kişi kazanmadıysa, hata kimin? Yapmayanlardır, değil mi öyle? Ama hiç kimse kazanmasa hata benimdir. Ben yapamadım demektir. Ama 50 kişi kazandı, 60 kişi kazandı ya da 10 kişi kazanamadı. Biz niye kazanamadık dememelidir. Sen gerekeni yapmamışsın. Yapman gereken şey nedir? Sadece bizi dinlemek. Bak ne kadar kolay, ne kadar basit. İnsan kendini bilmiyor. İnsan nasıl zahiri olarak bir varlıksa, onun bir de manevi tarafı vardır. Allah'ın kendinden ona nef ruh vardır. O ruh Rabbini istiyor, sahibini istiyor geldiği yeri istiyor hiçbir şeyi de onu mutmain edemezsin. kalpler ancak Allah ile mutmain olur Allah'ın zikriyle mutmain olur buyurdu Allah hep beraber Allah diyeceğiz hep beraber Rabbimizle beraber olacağız Rabbimizle Allah ile mutmain olacağız bunun için bir başlangıç yapmak gerekir yani yola çıkmak gerekir Başlangıcı hep beraber yapıyoruz, hep beraber yapacağız inşallah. Nasıl yapıyoruz? Önce Rabbimize dönüp, tövbe edip istiğfar ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek yanlış yaptık, hata işledik, günah işledik, düştük, şeytana uyduk, nefsimizin arzularına, isteklerine uyduk isteyerek veya istemeyerek bilerek veya bilmeyerek bunun için tövbe ediyoruz sana dönüyoruz istighfar ediyoruz senin mağfiretini diliyoruz günahımızı öyle bir afet ki ya rabbi hiç günah işlememiş gibi olsun sen gafursun ya rabbi Sen gafarsın sen ''Mahfiret edersin, mağfiret etmeyi seversin. Kulun mağfiret etmeyi benden dilerse, onu mağfiret ederim.'' buyurmuşsun. Onun için günahımızı mağfiret et ya Rabbi. Sana dönüşümüzü, tövbemizi kabul et ya Rabbi. Sana dönmemiz için, sana gelmemiz için, sana yakın olmamız için bize yardım et ya Rabbi. Tevbemizi, istiğfarimizi yapıyoruz böyle. Allah şahit olsun ki hep beraber Allah'a döndük. Tevbemizi, istiğfarimizi yaptık ya Rabbi. Bir de kardeşlerimizle hep beraber Yola çıkıp Allah'a gitmek için, dost olmak için, sevgisini, rızasını kazanmak için, cemalini kazanmak için, bir de hep beraber biat ediyoruz. Neye biat ediyoruz? Kardeşlerimiz bize biat etmiş olur. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak için bize biat ediyorlar. Aynı şekilde biz de onlara bu sözü veriyoruz. Bize uymaları karşılığında Allah'a vasıl edeceğimize söz veriyoruz. Eğer biri bu sözü veriyorsa, eğer bunu yapmıyor veya yapamıyorsa, o halis, mühlis, müşriktir. Halis, mühlis, kafirdir o. Onun için öyle, gelin bana tabi olun, sizi Allah'a götürürüm, gelin bana tabi olun, ben sizin şeyhinizim. Diyorsa biri, haris, mühlis, müşriktir dedim. Eğer Allah'tan böyle bir emir almamışsa, onun böyle bir vazifesi yoksa, eğer bunu yapamıyorsa, Nasıl yapıyor? Nasıl yapacağız? Ebedi hayatımız söz konusuysa, ebedi hayat. Sadece dünyadaki bir nimeti kazanabilmek için evet. analar, babalar, çocuklarını yıllarca okumaya gönderir. Değil mi öyle? 10 sene, 15 sene gönderir, okutur. Dünyada rahatça rızkını kazansın diyedir bu. Bir mevkiye makama gelsin diyedir. Değil mi öyle? Söz konusu eğer bizim ebedi hayatımızsa, biz de ebedi hayatımızı ciddiye alıyorsak, evet kardeşlerimiz bir ayini Allah için ayırsın, burada olsun. Eğer kazanmadıysa hesabını bize sorsun. Sadece bir ay. Kaybedecek ne olabilir? O vaktini, zamanını burada geçirmese nerede geçirecek? Ya kahvede geçirir, ya evde televizyon başında geçirir, ya da boş bir yerde geçirir. Doğruç mudur yani. Evet. Eğer biri evedi hayatını ciddiye arıyor ve gerçekten Rabbini arıyorsa samimi ise buyursun hep beraber Allah'a yürüyelim. Hep beraber tanışalım birde, tanışalım. Öyle uzaktan bakıp görüp tanışmak olmaz. Bir olalım, beraber olalım. Tanışalım. Kardeşlerimiz eğer bizimle tanışmak istiyorsa ne yapmalıdır? Bizimle beraber olmalıdır. Gönlünü açıp beraber olmalıdır. Açsın. Tanışalım. Allah bizi tanıştırır inşallah. Allah bize tanışma imkanı verir inşallah. Eğer kardeşlerimiz biraz çaba gayret sarf ederse, yani kendini ciddiye alırsa, ebedi hayatını ciddiye alırsa, Rabbini ciddiye alırsa, Allah bu tanışma imkanını verir inşallah. Burada mesela 5 yıllık, 10 yıllık hatta 20 yıllık kardeşlerimiz vardır. Artık tanışmak lazım. Artık Rabbimizle görüşmek lazım. Bize şah damarımızdan daha yakın olan, Allah böyle söylediyse bir muradi vardır. Durup dururken niye sana şah damarından daha yakındır diyor. Ne buyurdu ayet-i de, Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetine icabet ederim dedi Allah. Araya hiç kimseyi koymuyor. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Allah bu davete icabeti nasıl yapıyor? Onun gönlüne tecelli ediyor. Sen Allah demekle Rabbini davet ediyorsun. Seninle olmak istiyorum. Devamında ne buyurdu? Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsin. Ben de onları davet ediyorum. Eğer onlar beni davet edecekse, önce onların benim davetime icabet etmesi lazım. Nasıl? Davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Evet, beni sevsin der. Kendini sevsin, kendini. Kendini sevmeyen Allah'ı sevemez. Senin kendindeki Rabbini sevmen lazım. Kendindeki Rabbinin güzeliğini sevmen lazım. Kendini sevip kendinle beraber olman lazım. Yani beni Allah yaratmış demen lazım. Bende her ne varsa Allah'a aittir demen lazım. Ben Rabbimle beraberim demen lazım. Aslında benim görmem Allah iledir. İşitmem Allah iledir. Bilmem, anlamam Allah iledir. Sevmem Allah iledir. Çünkü bütün bunlar ruha ait vasıflardır ve bu Allah'a aittir. Evet. Hep beraber yola çıkmak için ya da yoldaki kardeşlerimiz için söylüyorum, yola devam etmek için, yolu tamamlamak için ne yapıyoruz? Biat ediyoruz. Kardeşlerimiz Allah'a vasıl olmak üzere bize biat etsinler. Ne demeli lazım? Allah'a gitmek için, rızasını, dostluğunu kazanmak için. Bizimle beraber yürümeyi kabul edenler sahabe nasıl Resulullah Efendimiz'e biat etmişse öyle biat etmelidir. Ne yapıyoruz? Sol elimizi dizimizin üstüne koyuyoruz, sağ elimizi de sol elimizin üzerine koyuyoruz. Sol eli kendisine ait, sağ elinin bize ait olduğunu kabul edip, Allah ayet-i kerimede buyurdu, sana biat edenler. <gülüyor> Bu tabii Allah Resulullah Efendimiz'e yapıyor, sahabe Resulullah Efendimiz'e biat ediyor. Sana biat edenler, Allah'a biat etmiştir dedi. ve inne yubayuneke Allah. Sana biat edenler, Allah'a biat etmiştir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli de onların eli öderer. Allah, Allah biatı ben arıyorum dedi. Fe innema yenkusu ala nefsi. Her kim ki bu biatında eksiklik yaparsa, yanlışlık yaparsa, dönerse o kendi aleyhinedir. O kaybeder. Ve bimâ ahade aleyhullâhe فَسَيُتِهِ اَجْرًا عَز۪يمًا Her kim de biatına vefa gösterirse, gerekeni yaparsa yani, Allah ona azim bir ecir verir. Her neye biat etmişse, onun karşılığını verir. Her ne üzere biat etmişse, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak üzere... Kardeşlerimiz bize biat ediyor. Biz de onların biatini bu şekilde kabul ediyoruz. Önce Rabbim beni utandırmasın. Rabbimden istediğim budur. Bizi tanıyanlar biliyor ki bizim tek bir derdimiz vardır. O da Rabbimizin rızasıdır. Bütün derdimiz onun rızasını kazanmaktır. Bizi huzura aldığında huzurunda mahcup olmamaktır. Tek istediğim şey Rabbim beni huzura aldığında kurum sen güzel yaptın demesidir. Bütün derdim, bütün sıkıntım hayatım bunun içindir. Bununla beraber eğer Allah böyle bir sorumluluğu yüklemişse bizimle beraber olanları Allah'a taşımaktır. Onlara Rablerini sevdirmektir. Onlara Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazandırmaktır. Bütün derdim bizimle beraber insanların Allah'a dönmesidir. Rabbine dönmesidir. Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Kamil manada La ilahe illallah demesidir. Bütün istediğimiz, bütün derdimiz budur. Bütün derdimiz insanın bizimle beraber olan kardeşlerimizin hazreti insan olmasıdır. Hazret olmaya layık olmasıdır. Beşer olmaktan kurtulup hazret olmasıdır, insan olmasıdır. Resulullah Efendimiz'in aklakına bürünüp onun kendisine örnek alıp ona benzemesidir. Yani tabiri caizse peygamber gibi olmasıdır. Allah peygamberlerini bizim için evet, örnek olarak gösteriyor. Onlar gibi olun dedi. Onlar gibi olmaya çalışın. Sen bir adım at, on adımı Allah'tan. Allah kulunu seviyor. Allah kendini seviyor. Allah kuluna nefrettiği ruhu seviyor. Allah'a ait. Bize düşen Allah'ın bize nefret ruh olmaktır. Hazreti insan olmak budur. O, Allah'ın bize nefret, yirruh, bütün esma-ül hüsnayı, Allah'ın bütün güzelliğini taşıyor. Bize düşen O olmaktır. Oruç bunun içindir aslında. Bedene ait olanı kes dedi, ruha dön dedi, hakikatine dön dedi. Yemeği de bırak, hata içmeyi de bırak. Yanlışı zaten bırak, helal olanı da bırak, bütünüyle kendine dön. Nefsin, arzuların, isteklerin senin emrinde, senin kontrolünde olsun. Evet. Oruç tutmak, kendini tutmaktır. Nefsi tutmaktır. Arzuları, istekleri tutmaktır. Kim tutacak? Kiminle tutacağız? Allah ile. Kayyum olan Allah ile tutacağız onu. Yani Allah'ın bize nefettiği ruhla bunu yapacağız. Ruhun seni idare etsin, bedeni idare etsin, arzularını, isteklerini idare etsin dedi. Sen onu idare etmeye kalkışma dedi. Oruç tutmak onun için Allah'ın sana nefrettiği ruh olmandır. Orucun hakikati budur. Eğer biz orucu böyle anlamazsak sadece aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret zannedersek bize de kar sadece açlık, suçsuzluk kalır. Evet. Hep beraber Allah'a yürüyeceğiz. O bizim Rabbimiz. Bizi yaratan Rabbimizdir. Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. Söyledim. Binlerce hata işlemiş olabiliriz. Günah işlemiş olabiliriz. Yanlış işlemiş olabiliriz. Şirke düşmüş olabiliriz. Haddimizi aşıp Rabbimize bize karşı saygısızlık yapmış olabiliriz. İnkar düşmüş olabiliriz. Ama Allah kulunu atmıyor. Çünkü hiç kimse hiçbir günahıyla, hiçbir küfrüyle Allah'a zarar veremez. Sadece kendine zarar verir. Kendine zarar vermiştir. Allah'a zarar vermemiştir. Haşa böyle bir şey düşünmek bile küfürdür. İnsan nedir ki Allah'a zarar vermiş olsun? Kendimize zarar vermişiz. Mesela bir an için ayda olduğumuzu ya da gögün birinci katında olduğumuzu farz edip dünyaya baksak ne göreceğiz? Top kadar bir şey. Üzerinde milyarlarca insan, küçücük şeyler. Onların Allah'a ne zararı olabilir? Her birinin kendine zararı vardır. İnsan haddini bilmeli, yerini bilmelidir. Allah'ı bilmek aynı zamanda insanın haddini bilmesidir. Evet, haddimizi biliyoruz, Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi, sana döndük, tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Bir daha böyle yanlışlara da düşmek istemiyoruz. Biz sana dost olmak istiyoruz, şeytana değil. Biz senin vahyettiğine uymak, tabi olmak istiyoruz. Vesveseye. Şeytanın verdiği vesihoseye ya da kendi vehmimize değil ya Rabbi. Biz senin peygamberini örnek almak istiyoruz, başkalarını değil ya Rabbi. Bize yardım et. Zatının hürmetine bize yardım et diyoruz. Sevdiklerinin hürmetine bize yardım et ya Rabbi. Bizi sevdiklerinden eyle ya Rabbi. Kayyum ismiyle tecelli edip bizi kıyamda duranlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Yatanlardan değil, uyuyanlardan değil, kayyum olup kıyamda duranlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Senin rızanı, dostluğunu kazanmak için, Hazreti insan olmak için çaba gayret sarf edenlerden eyle Ya Rabbi. <gülüyor> Bize yardım et Ya Rabbi. Amin. Sen bizim arziyetimizi biliyorsun Ya Rabbi. Amin. Zayıflığımızı biliyorsun Ya Rabbi. Amin. Düştüğümüzü Yanlış yaptığımızı, hata işlediğimizi, günah işlediğimizi biliyorsun ya Rabbi. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Amin. Günahlarımızdan mahfiretine sığınıyoruz. Gazamından rahmetine sığınıyoruz. Amin. Senden yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bizi muhafaza ile ya Rabbi. Bizi muhafaza ile ya Bizi muhafaza ile ya Bizi bize bırakma ya Rabbim. Huzuruna gelirken bizi bir dost gibi bir sevgili gibi karşıladığın kullarından eli ya Amin. Allah bizi dünyada mahşif eylemesin. Amin. Ahirette mahşif eylemesin. Amin. Bizi huzurunda mahşif eylemesin. Amin. Son olarak bir şey sormak isteyen varsa sorsun, ona da cevap vereyim, öyle tamamlayalım. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ''Nerede olursanız olun, hepinizi bir araya toplayacağız.'' dedi. Bir gün Allah hepimizi böyle huzurunda bir yerde toplayacak, huzurunda toplayacak. Arkadaşlar soru göndermişler, kısaca cevaplayayım onları da, bayan kardeşlerimiz göndermişler. Sigarayı bırakmak için zorla yemin ettirdiler, İçmek istiyorum, buna kefaret gerekir mi? Kefaret gerekmez, zorla yemin ettirilmiş, kefaret gerektirmiyor. Çocuklarım çok ağlıyor, çok yaramazlar, ne yapmam gerekir? Biz çocuklarımızı terbiye ediyoruz, Allah çocuklarımız da bizi terbiye ediyor, bize sabretmeyi öğretiyor. İster çocuklarımıza muamele edelim, ister eşimize muamele edelim. Onlara yaptığımız her iyilik, her güzellik, her ikram sadakadır. Onlardan dolayı çektiğimiz her zahmet günahlara kefarettir. Buna şükretmek lazım. Evet. Eğer yaramazlık yapıyorlarsa, yaramazlarsa Allah onlarla bizi eğitiyor. Sabrı öğretiyor bize. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir buyurdu. Eğer sabrettikse neyi kazanıyoruz? Allah'ın beraberliğini ve Allah'ın sevgisini kazandık. Bırak o kadar güzellik olsun. Çocuklarımız bizim için rahmet olmuş. Neyle? Yaramazlıklarıyla. Allah'ın bir hikmeti, bir muradı vardır. Ne olursa olsun imtihana doğru bakıp doğru anlamak lazım. O sıkıntı ister eşimizden gelsin, ister çocuklarımızdan gelsin fark etmez. O bir imtihan. O bir kazanma imkanı. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Haşa, Allah bizi böyle imtihana tabi tutup, yani kaybetsin diye imtihana tabi tutmuyor. Kazanma imkanı diyorum. Büyük duranlar kazandır. Allah'a göre bakanlar, Allah'ın hikmetini, muradını anlayanlar kazandır. Kazanmak için çaba gayret sarf eder. Yaramazlık yapıyorlarsa dövmek, kızmak, isyan etmek kesinlikle yanlıştır. Beddua etmek kesinlikle yanlıştır. Nimeti görmemiş, anlamamış demektir. Eşim işten çıkmış, iş bulmasını istiyorum ama o bana çalışmak istemiyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor? Sizin bir şey yapmaya gerek yapmanıza gerek yok. İsmini yazın bize gönderin. Gerekini yapacağız. Aileme ve çevren biri kötü bir şey yaptığında Allah şaşırtmasın diyor. Bu söz ne kadar doğrudur. Bu söz yanlış sözdür. Allah kimseyi şaşırtmaz. Haşa. İnsan şaşar. Allah insanı doğruya, hakka davet eder. Allah neden şaşırtsın? İnsan kendi kendisini şaşırtır, şaşırır. Ama Allah onu hakka davet eder. Doğruya, güzele davet eder. Bu söz yanlış bir sözdür. Şeytan şaşırtmasın dese doğruya olur. Kur'an'ın ve namazın insana faydaları nelerdir? Fayda. Eksik bir kelime. İnsan, Kur'an ile Hazreti İnsan olur. Kur'an Allah'ın kelamidir. İnsan canlı Kur'an'dır zaten. Sanki başka bir şeymiş de ondan fayda beklemek. Namaz, insanı Allah'ın huzurunda durdurur. Ona abd olduğunu kabul ettirir. Allah'a avd dolmanın gereğidir. İnsan namazda Allah'a avd tadar. Allah'ın huzurunda olduğunu tadar. Allah'ın sevgisini tadar. Secde etmek Allah'a aşık olduğunun halidir. Ne diyor? Seni öyle seviyorum ki başımı en yüksek yerimi en aşağı yere yere koyuyorum diyor. Seni seviyorum. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Kulun Allah'a en yakın ani secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin. Ne secde anidir? Kibirden, gururdan, her şeyden kurtulup ben hiçbir şey değilim deyip başını Allah'ın huzurunda yere koymuşsun. Ben yokum demişsin. Kim var? Sen varsın demişsin. Her şeyim sana ait demişsin. İnsanların zararlarından nasıl korunuruz? Nasıl korunabiliriz? İnsan zararlı bir varlık değildir. Ne olursa olsun insan insanın kardeşidir. İnsan insan için cennet olmalıdır. Cennete vesile olmalıdır. İnsan Allah'ın yeryüzündeki kitabidir, Yeryüzündeki ayetidir. Onlara zararlı bir varlık olarak bakmak doğru değildir. Bir rahmet ayetleri vardır, bir de gazap ayetleri vardır. Kimisi rahmet ayetidir. Allah'ın rahmeti üzerinde görünür, kimisi de gazaba uğramış, Allah'ın gazap ayetidir. Her ikisi de ayettir. Mesele doğruyu okuyabilmektir. Allah'ın ayetleri olarak görebilmektir. Doğru okuyunca her ikisinde de kazanıyorsun. Mesela bir insanda bir güzellik görüyorsan o rahmettir, rahmet ayetidir. Ne yapıyorsun? Ona şükrediyorsun, kazanıyorsun. Birinden kötülük görüyorsun, o da gazabı hak etmiştir, gazap ayetidir. Onu da sabrediyorsun, kazanıyorsun. Ona yardım etmeye çalışıyorsun, gene kazanıyorsun. İnsan, insan için cennet de olabilir, cehennem de. Bu tercih insanın kendisine aittir. Mesele doğru anlayıp, doğru okuyup, doğru muamele etmektir. 12 yıldır köyde 3 çocuğumla bir odada yaşıyorum. Buraya gelmek istiyorum. Sizden dua istiyorum. Evet. Dua da isteyin. Yardım da isteyin. Arkadaşlara, sorumlu olan arkadaşlara isminizi verin. Gerekeni yapacağız inşallah. Ben hastayım. Doktor bana oruç tutma dedi. Tut malı mıyım? Yoksa tutmamalı mıyım? Kesinlikle tutmaman lazım, şunu da söyleyeyim oruçla ilgili, biraz önce orucu, orucu anlatırken oruç sadece yememek, içmemek değildir. Gözümüze, gönlümüze, ağzımıza, dilimizde, elimizde, ayağımıza oruç tutturmamız gerekir. Yememek, içmemek sadece bunlardan bir tanesidir. Eğer birinin bir sıkıntısı varsa, bir hastalığı varsa veya yolcuysa Allah bile buyurdu. Buyurdu ki ayet-i kerimede Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Hastaysanız ya da yolcuysanız oruç tutmayın dedi. Sonra sayıyı tamamlarsınız dedi. Ama biri oruç tutamıyorsa mesela farz edin ki bir böbreği yok veya böbrek hastasıdır. Kesinlikle bunların oruç tutması doğru değildir. Oruç tutarsa ne olur? Kendine zulmetmiş olur. Sadece kendine değil. Etrafındakilere de, ailesine de zulmetmiş olur. Sonra ne olur? Sonra başka ibadetlerini yapamaz. Yani kendisine zarar vermiş olur. Oruç tutayım diye sonra diğer ibadetleri yapamaz, yerine getiremez. Çünkü onların susuz kalmaması gerekir. Sıkça su içmeleri gerekir. Böbreğin şiddetle suya ihtiyacı vardır. Orucu yemekten içmekten ibaret zannetmeyelim. Diyelim ki tutamadık orucumuzu. Ne yapıyoruz? Diğer bütün ibadetlerimizi gerektiği gibi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı rahmet ayıdır. Allah'ın rahmetinin içine girmeye çalışıyoruz. Bununla beraber gücümüz yetiyorsa fidyesini veriyoruz. Yani bir fakiri doyuracak kadar yani günlük 10 milyon. Sadaka olarak veriyoruz bir fakire, aş birine, ihtiyaç sahibi birine. Oruç tutmuş oluyoruz, orucumuzun sevabı tam olur. Yemediğimiz, içmediğimiz için orucun bir parçası eksik olmuş, o fidye ile oruç tamamlamış oluyoruz. Allah ait i de öyle buyurdu. Tutamadıysanız fidyesini ödeyin dedik. Geçen hafta bir soruyu cevaplarken üç türlü rüya vardır buyurmuştunuz. Şeytani, rahmani ve nefsani diye biz, bunlar nasıl, biz bunları nasıl ayırt edebiliriz? Ben tam olarak anlamadım. Bir daha anlatsanız olur mu? Evet. Üç türlü rüya vardır. Allah bir şeyi kuruna gösteriyorsa mutlaka bir murabi vardır. Rüya görmek demek başka bir alemi seyretmek demektir. Ama bu üç türlüdür yalnız. Bir, nefsani rüya. Nefsani rüya ne demektir? Gönlün bir şeyle meşgul olur ya da hasta olursun, böyle karma karışık şeyler görürsün ya da gönlün çok bir şeyle meşgul olur, onunla ilgili bir şeyler görürsün. Bu nefsani rüyaydı. Şeytani rüya hiç aklında olmayan, şeytanın gösterdiği şeylerdir. Bir de rahmani rüya var. Rahmani Rüya, Resulullah Efendimiz buyurdu, vesselam, Allah'tan bir müjdedir dedi. Orada ya uyarı, ikaz vardır ya da müjde vardır. Uyarı, ikaz varsa da o müjdedir. Nedir o? Allah kuluna bir şeyleri gösterir. Ama bunun içinde mutlaka rüyayı tabir ettirmek gerekir. Bir bilene tabir ettirmek gerekir. Bu iş, Alimin işi de değerdir. Çünkü Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah Yusuf'a, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'a rüya ilmini öğretti. Rüya bir ilimmiş, Allah öğretiyormuş. Bu kitapta yazılmıyormuş. Çünkü rüyayı eğer biri yorumluyorsa, muhatabı tanıması gerekir. O rüyanın nefsani mi, şeytani mi, rahmani mi olduğunu bilmesi lazım. Onun manevi halini bilmesi lazım. Onun Allah'tan ona bir uyarı, ikaz mı yoksa müjde midir? Bunu bilmesi lazım. Allah'ın öğrettiği bir ilimdir bu çünkü. Mesela neyi görebilir? Mesela diyelim ki Resulullah Efendimiz'i gördü. Bu Rahmani bir rüyaydı. Mesela mezhep imamları, İmam Hanifi söylemiş, ben Rabbimi yüz defa rüyamda gördüm dedi. Rüya demek, rüya görmek demektir. Görmek. Rüya, rahmani olan rüyadır. Yani Allah, o rüya dediğimiz anda tecelli edip kendini gösterir. İsimlerinden bir isimle tecelli edip ona müshahada ettirir. Veya ona hitap eder. Onu herhangi bir şeyle müjdeler veya uyarır, ikaz eder. Allah için... Allah katında her bir insan özeldir, özel. Allah kopya çekmemiştir. Herkesin parmak izi bile farklıdır. Manevi olarak da bu böyledir. Bir insanın aynısı, ikinci bir insan yaratılmamış, Allah yaratmamıştır. Onun için her bir insan Allah katında özeldir. Onun özel ayetidir. Allah'ın özel kitabıdır. Her bir kul bunu mutlaka bilmelidir. Onun için her bir kul ile Allah arasında özel bir durum, ses konusudur. Onun Allah ile özel bir hali vardır. Hiç kimse sen de benim gibi yap, benim gibi ol deme hakkına sahip değildir onun için. Haller değişebilir. Biri Allah demeyi sever, biri secde etmeyi sever, biri tefekkür etmeyi sever, biri sohbet etmeyi sever. Her birinin hali farklıdır. Hiç kimse ben senden daha iyiyim deme hakkına sahip değildir. Her bir insan ben Rabbime nasıl yakın olurum deyip bunun derdinde olmalıdır. Bunun için çaba gayret sarf etmeye, yani kıyamda durmaya, kayyum olmaya çalışmalıdır. Aynı şekilde diğer insanlara, kardeşlerine de yardım etmeye çalışmalıdır. O Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışırken yardım etmeye çalışmalıdır. Bu yardımı yaparken asıl yardımı kendisine yapmış olur. Allah ona ikram eder çünkü. Güzel yapmaya çalıştık. Evet. Hep beraber kulluğumuzu yapacağız, bir de birbirimize Allah'a kul olma, amd yolunda birbirimize yardımcı olacağız, destek olacağız inşallah. Kimseyi eleştirmeden, çekiştirmeden, yermeden, küçümsemeden, her bir insana Hazreti İnsan gözüyle bakıp inşallah öyle yapacağız. Allah hepinizden razı olsun.